Efendim malum bu programlara başlarken de düşüncemiz, niyetimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden biraz daha fazla bahsetmek veya ne kadar az bahsettiğimizi fark etmek diye yola çıktık ve neticede sizlerin de vesilesiyle bu programlara Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eyledi inşallah. Günler geçtikçe, hadiseler cereyan ettikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanımının gerekliliği hem hayatımızda hem sosyolojik hayatımızda kendisini göstermekte. Gündemde olan hadiselerle beraber, efendim dünyamızda yaşadığımız hadiselerle beraber ve kendi dünyamızda bizi kuşatan, bizi saran, sarmalamaya çalışan menfi hadiseler ve hatta müspet hadiseler karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi nuruna ne kadar ihtiyaç duyduğumuz Onun ahlakını öğrenmek Ve hayatımıza tatbik noktasında Ne kadar az şey bildiğimiz Ve ne kadar fazla şey yapmamız gerektiği Her geçen gün daha bariz Bir şekilde ortaya çıkıyor Dolayısıyla biz yine Siyeri Nebi'ye Devam edelim Siyeri Nebi Malumanınız Programımızı veya Bundan evvel bu nevi eserleri Fazlaca araştıramayan Fazlaca aşina olamayan kardeşlerimiz için Tekrarlamış olalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hususi olarak hayatını araştıran, hayatındaki detayları, güzellikleri bize aktaran ilme siyer-i nebi diyoruz. Siyer-i nebi bizim için çok önemli çünkü siyer aynı zamanda bizim siyretimiz olmak mecburiyetinde. Eğer ümmeti Muhammedsek, siyret ne demek? Cenab-ı Hak bize bir suret verdiği gibi, bir şekil verdiği gibi bu surete uygun bir ahlak da vermiş. Bir sır vermiş, kendinden bir emanet vermiş. Habibi Edibi Kibriya'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nur vermiş. Bu nura ve bu emanete yakışır şekilde yaşamaya da siret, bir başka şekliyle hüsnül hulk diyoruz. Sireti bozuk olan yani bu sirete eremeyen kişiler her ne yaparlarsa yapsınlar, amelleri boşa çıkacak, her ne yaparlarsa yapsınlar sonu hüsran, sonu gam ve keder olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını işlerken şunu vaat ettik yine dinleyicilerimize. Her programda biz şuna dikkat çekeceğiz. O dikkat çektiğimiz mevzuyu bugün daha da açacağız. Çünkü mevzumuz zaten Peygamber efendimizin doğumu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kendi güzelliğini bilmek murad ettiğinde, kainatı yaratmayı murad ettiğinde ilk yarattığı nur, Habibi'nin nuru. Yani bizim peygamber efendimizin nurudur. Bütün peygamberan-ı izam, bütün peygamberler, bütün insanlar, bütün mevcudat o nur taban olmak üzere, asılları o nur olmak üzere, cevheri hakikisi o nur olmak üzere hepsi oradan yaratıldı. Farklı farklı şekillerde, farklı farklı özelliklerde yaratıldı fakat Cenabı Hak kainatın mayasını Hazreti Muhammed'le çaldı tabiri caizse. Bu kainatı tutan ip, bağ, olmaya Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed olarak bizim bu öze intikal etmemiz çok daha kolaydır. Bizim için de büyük bir şereftir. Peygamber 30'unda 40'ında peygamber olan bir zat değildir. 40 yaşında peygamberliğini ilan eden zattır. Bu vesileyle iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayat-ı saadetini okurken veladetlerine, doğumlarına gelmiştik. Şimdi müsaadenizle bu giriş konuşmasından ve şu anda siyer kitaplarını alıp bizim program başladı diye kütüphanesinden indirip koltuğuna oturan çayını koyan neyse kardeşlerimiz için de bir süre tanımış olduk. Radyodaki sesi frekansı da yolda gidenler evdekiler de daha bir netleştirip ayarlamış oldu. Çünkü birazdan biz metinden birkaç kitaptan bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siyeri nebisinde Doğumları bahsine kadar geldik Şimdi iki cihan serveri efendimizin Fahri alemin dünyayı teşriflerini Amine validemizden kısmen dinlemiştik Bir de e, hani i bakarken Gözüken mucizelerinin dışında Kainattan da Gelen haberlerle Bu hadiseyi biraz daha tefekkür edelim Buyurun Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti Bu alemde coşup taştı Sabahlar ve akşamlar adeta renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi, medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. O zamanlar insanların mukaddes saydıkları sağ ve gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Evet bir eserde bu girizgahı yapıyor Bir diğer eserde de başka bir e, şekilde farklı bir şekilde anlatımına bakalım Çünkü hilkat ağacının çekirdeği odur Evet göller kurudu saltanat sahibi gibi gözüken büyük büyük binalar saraylar yapanların sütunları sallandı Efendim alemlere rahmet dediniz bunlar menfi hadiseler değil mi? Zahiren bakıldığında bir felaket gibi değil mi? Bunun iki veçesi var. Hemen cevaplayabileceğimiz çok hikmeti var da hemen cevaplanabilecek iki tane veçesi var. Aslında rücu hali için veyahut bir şeyin ortaya çıkabilmesi için bazı şeylerin ölüp tekrar dirilmesi lazımdır. Yeniden inşa icap eder. Bu şekliyle bakıldığında bu bir helak değildir. Bir başka şekliyle bakılınca Şimdiki metinde yazdığı gibi Çünkü hilkat ağacının çekirdeği odur Artık çekirdek çatlamıştır O tohumun çatlaması Kainatın yaratılışındaki büyük infilak gibi ilim adamlarının tespit ettiği infilak gibi Ortaya çıkışın hali Dünya yeryüzü yerküre Bu çekirdeğin artık kuvveden fiile dönüşüne Yerküre bile bilgâne kalmadı Bütün tesiriyle Kainatta Hz. Fahri Alemin daha henüz dünyaya teşrifleri diye kainatta aldıkları solukla beraber kainat dirilmeye başladı. Çocuk ana rahminden çıktıktan sonra ağlatırlar çocuğu ve çocuk da ağlar zaten. Çocuğun ilk doğduğunda ağlaması o çocuğun sahatine işarettir. Niye ağlar? Malumalınız anne rahmindeyken çocuk soluma yapmaz harice çıktığı zaman o hiç çalışmayan efendime söyleyeyim hava almayan ciğerler ilk hava ile tanışmaları esnında bir yanma meydana getirir o yanmayla ile beraber çocuk feryat eder feryat ettikçe de ağladıkça da nefesi açılır He Elhamdülillah çocuk sahat di dez Kainat de nefes almaya almaya nefes almayı unuta unuta iki Cihan servere efendimizin o kainatın o dünyanın nefesini solumaya başladığı anda o kurumuş, kokuşmuş veya nefes almaktan uzaklaşmış olan iklimler bir kendine geldi, bir yandı. Çünkü artık fahri alemin nefesi kainata erişecektir. Evet. Kadir-i Zülcelal onun gelişini takdir etmemiş olsaydı, kainatta da olmayacaktı. Neden? Çünkü kainat ağacının çekirdeği o. Kainatta bezenmiş bir sürü şaşaha, bir sürü tezyin edilmiş hal, mekan görüyorsunuz. E çekirdeği o Eğer onun gelmesini murad etmeseydi Bu kainat olur muydu? Diyor Kainatın, Kainat ağacının çekirdeği Hazreti Fahri Alem Mayası kökü olduğuna göre Bir ağacın tohumuna bir elma çekirdeği attığınızda Siz ondan bir elmanın zuhurunu beklediğinizden Onu atarsınız Bir kabak ümidiyle Bir buğday bir nohut ümidiyle Onu atmazsınız Elma için elma çekirdeğini dikersiniz Allah da kendisinin bilinmektiği için Hazreti İnsanı yaratınca insan çekirdeği olarak Hazreti Muhammed'i yarattı. Bütün kainat oradan bezendi ve neticede Fahrelam sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şayet gelmesini murad etmeseydi o ağacı büyütür müydü? Onun dalını budar mıydı? O yaprakların açmasını bekler miydi? Dolayısıyla levla kelevlak lema halaktu'l eflak sırrına yine işaret ediliyor. Buyurun metne devam edelim. Dolayısıyla imtihan dünyasının kapısı da açılmayacaktı. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir secere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi meyvesi olur. Evet. Eğer dünya, Mücessem bir ziyahat farz edilirse onur onun ruhu olur. Evet bu da yine ayrıca Üstad Bediüzzaman'ın da eserlerinde geçen ifade şekillerindendir. İşte bunun için değil mi efendim? Metinde zaten devam edecektir. Levlake levlak lemâ halaktul eflak Yani Sen olmasaydın ey Habibim felekleri, kainatı yaratmazdım. Evet. Kutsi hadisi bu sıra işaret etmektedir. Ayrıca Efendimizin Risaleti diğer peygamberler gibi hususi değil, umumi ve cihan şumuldür. Dolayısıyla kainat tabi ki bilgene kalamaz. Belli bir göreye, belli bir ahaliye, sadece bir kavme, bir topluma gönderilmiş bir zat, bir zat-ı ali değildir. Kainatın efendisi gelmiştir. Artık bütün kainatı kuşatan rahmetellil alemin, alemlere rahmet olan ve dolayısıyla en büyük alem olan bütün insanlık alemi, ona medyunu, şükran, şükran borçludur. Ona tabi olma borcundadır. Şairin dediği gibi, ben daha doğmadan onu met etmek benim üzerime vacip olarak doğar Ben daha anamın rahmindeyken, henüz daha, Dünyaya çıkmadan, beşiğe konmadan evvel Ben bu Muhammed'e salat selam edecek diye O vaciplik ve vücubiyet üzerime doğmuş Üzerime vacip olmuş olarak doğarım diyor Daha ben konuşmayı bile bilmeden Dolayısıyla bütün mevcudata Rahmet olan Hz. Fahri Alem Ayrıca kainatın emine verildiği insan cinsine de ...bütün insan cinsine de peygamber olarak gönderilmiştir. Buna binaen elbette dünyaya teşrifleri esnasında bir takım harika hadiseler vücuda gelecekti. Ve bu hadiseler akıl ve basiret sahiplerini düşünceye sevk edecekti. Nebi-i Ekrem Efendimizin dünyaya teşrifleri esnasında belli başlı şu harika hadiseler meydana geldi. Nelerdir onlar? Ee, i̇stiyorsanız bir, bir tanesini hiç olmazsa zikredelim araya kadar ondan sonra devam ederiz. Yahudiler arasında birçok alim vardı. Bunlar kitaplarında Allah Resulü'nün geleceğini görüp öğrenmişlerdi. Yıldızlardan hüküm çıkarmada da usta sayılırlardı. Efendimizin doğumu gecesinde bir yıldız parlamış ve Yahudi alimler bu yıldızdan ahir zaman peygamberinin dünyaya teşrif ettiklerini anlamışlardı. Resul-i Zişan'ın meşhur şairi Hassan bin Sabit radıyallahu an bu hususta şöyle anlatmıştır. ''Ben sekiz yaşlarında var yoktum. Biliyorum bir sabah vakti Yahudinin biri ''Hey Yahudiler'' diye çığlık atarak konuşuyordu. Yahudiler ''Ne var, ne yırtınıyorsun?'' diyerek adamın başına üşüştüler. Yahudi şöyle aykırıyordu. ''Haberiniz olsun.'' Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. Ya, evet, yıldızlar dahi bu varoluşa, bu hilkate, bu veladete şahit olmuştur. Hasan bin Sabit, daha sonra Peygamber Efendimiz'in şairi olan Hasan bin Sabit, şöyle diyecektir, ben o yaşımdan sonra, Hazreti Peygamber'i tanıdıktan sonra hesap ettim, tam Peygamber Efendimiz'in doğduğu seneydi diyor. Bu tespiti yapmıştır Evet Hazreti Hasan bin Sabit'in meşhur şiirini size arz etmiş miydim? Onu istiyorsanız zikredelim ondan eyvallah, sonra bir eyvallah. ara verelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Övme noktasında Metü sana etme noktasında Aşırıya kaçtığımızı düşünen insanlar zuhur ediyor Bu rivayet yeni çıkmış bir rivayettir haddi zatında bu nevi divayetler bir gün gelecek artık o fahri alem hakkında o vicdanların ve akılların mürebisi hakkında o her insana edep göstermeyi bilen o zat hakkında müstehzi karikatürler, müstehzi sözler de söylenecek bir zamana işaret ediyor gibi. Bu nevi edepsiz, bu nevi insafsız sözler siz çok seviyorsunuz peygamberi diyor Bu kadar abartmanıza hacet yok Eskiden bu kadar övülmezdi diyor Herhangi bir beşerdi Gibi sözler söyleniyor Bunlar nasıl yeni çıkmaya başlayan sözlerse Hakaret dolu Ve bunu artık Umumi sahada da söylemekten çekinmeyen insanların çıkışı da Yeni olan Yeni yeni olan hadiseler Bu cüreti gösteremeyecek durumdaydı eskiden Düşmanlar bu yola düşmanlık edenler. Bu cüreti nereden alıyorlar? Tabii ki bizim gafletimizden, tabii ki bizim Allah Resulü'ne muhabbetimizin azlığından. Nasıl olur bu? Örnekleri var. Sahabe-i Kiram Hazreti'nin Peygamber Efendimiz'in yanında duruşlarından Mekke'nin müşrikler dahi çekinirdi. Hz. Peygamber'in vakarından, Allah'ın himayesinden çekinmek ayrı. Sahabenin öyle bir muhabbeti Allah Resulü'nün tek işaretiyle canlarını feda edecek derecede oluşları O kadar dışarıdan bir heybet ve vakar uyandırıyordu ki Sair kimseler de aleni bir tasarluttan aleni bir edepsizlikten kaçınıyorlardı Şimdi böyle diyenlere sözümüz çok uzar gider Fakat biz gelelim Allah Resulü'nü övmede ileri gitme noktasında bize ithaf edilen Ve bize böyle itham edilen ki Biz bu ithama razıyız Eyvallah diyoruz Keşke bu suç ile yani yeme maşerde Huzurullah'a dursak Bunlar Allah Resulünü çok ümmet ettiler Diye keşke bizi şikayet etseler mahkeme Kübra'da Şu falanca zevklere Şu dünya telaşına Şu makam mevkiye meyletmediler Hz. Fahri Alem'i çok sevdiler İki kelime de bir hep onu övdüler diye Keşke bizim hakkımızda şikayet edilse Baştan buna ben Sanık olarak bu kürsüye çıkmaya hazırım yemin i Mahşer'de Ve her yerde Hz. Hasan bin Sabit radıyallahu anh Bakın övmek noktasında Hz. Peygamber'i metisena etmek noktasında Sahabinin yanında Ve Peygamber Efendimiz'in yanında Nasıl bir söz söylemiş Ve bu sözüne karşılık Hz. Peygamberi nasıl muhabbetini kazanmış e sahabinin nasıl muhabbetini kazanmış. Bir zikredelim. Bir de şunu düşünelim. Hiç kimse sen çok övdün, çok ileri gittin dememiş. Öyle bir söz söylemiş ki. Fakire göre ben Deniz'in çok bir ilmi, çok bir araştırması yok. Fakat ben Deniz'in şu anda gördüğüm acizane nacizane gördüğüm eserlere baktığımda bu sözün üzerine bir söz henüz daha görmedim. Ne diyor? و احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء Hz. peygamberin şairi söylüyor o احسن منك لم تر قط göz senden daha güzelini görmedi diyor gözler senden daha güzelini görmez göz göz olalı senden daha güzeli gelmedi ki görsün Muhakkak ki görmedi. Benim gözüm. Ve ehsenu minke lem tarakattu ayni. Ve minke lem telidin nisa'u. Hiçbir anne senden daha güzelini doğurmadı diyor. Hiçbir anne senden daha güzelini. Hiçbir kadın. Bir başka ifadeyle hiçbir kadından bu kadar güzel bir şey, bu kadar güzel bir çocuk dünyaya gelmedi. Doğmadı böyle bir şey. Kulikta mubarre min kulla sen bütün ayıplardan Bütün eksikliklerden Zatına uygun olamayacak Her türlü eksiklikten Beri olarak yaratılmışsın Sende ayıp yok Yani sende ne var Hakikaten de onsuz düşünülemezsin O da sende çok yakışmış O kadar bir imtizac var Fıtratına Haline, güzelliğine Her şey birebir Bu kadar olur Kulikta mubarra'en min kulle aybin Kenneke kat hulikta kema Sanki buran böyle olsun, şöyle olsun, bir de hani şöyle şöyle olayım demişsin de Allah da sanki senin reyine muvafık olarak seni yaratmış. Kenneke kat hulikta kema Yani sanki anlaşa anlaşa. Hani bir terziye gidersin, bir gösterirsin, şuram şöyle bu çek falan hani şöyle olsun, böyle olsun, şöyle yapalım, bu daha iyi oldu, oturdu falan. Sanki Cenabı Hak'la sen böyle istişare eder gibi. Öyle bir halde, öyle bir yaratılma halin olmuş ki böyle olsun, şöyle olsun demişin de tam yakışmış yani. Ke enneke kad ta kema Sanki sen istemişin o yaratmış. Bunu söyleyen Hasan bin Sabit. Yeni yeni peygamber muhabbetine gözlerini açan bizim gibi fasık facir. Allah Resulünden uzak Zaman olarak da uzak Ahlak olarak da çok uzak İnsanların söylediği Sığınak aradıklarından Çaresizliklerinden ah ya Resulallah Diye feryat eden Bizler gibi insanlar değil Sizleri tenzih ederim dinleyicilerimizi tenzih ederim Bunu söyleyen Sahabe-i Hiç kimse de kalkıp Sen biraz abartıyorsun bu beşeri dememiş Bu edepsizliği o zaman kimse yapmamış Ebu Cehiller dahil. Biz bunun üzerine nasıl muhakabel ederiz diye düşünmüşlerdir belki. Ama çok aşırıya gittiğini Hazreti Peygamber dahil kimse düşünmemiş. Ve en iyi min kelam tarafı göğeni, ve en güzel min kelam teridi nesaeu, külükte mubrren min kulla gaybin, kânne kât külükte kama taşa. Ya Rasulallah, bu metü senayı şu an biz yapmışız gibi kabul et. Fatih abi az evvel kaldığımız yerden metne mi devam edelim abi? Metne devam edelim çünkü Eyvallah. veladet bahsinde daha ne gibi böyle kainatta tezahür eden hadiseler var. Çünkü bunları dinledikçe peygamber efendimize muhabbetimize hem artmaya vesile oluyor hem de bir vesile. Sadece ve sadece bunları okurken salatü selam bile etsek herhalde vaktimizi değerlendirmiş oluyoruz kanaatindeyim. Buyurun i̇bn Saad'ın naklettiği konuyla ilgili bir rivayette ise şöyle denilmektedir. Mekke'de oturan bir Yahudi vardı. Allah Resulü'nün doğdukları gecenin sabahı Kureyşlilerin karşısına çıktı ve sordu. Bu gece kabilenizden bir oğlan çocuk doğdu mu? Kureyşliler bilmiyoruz cevabını verince adam sözlerine devam etti. Varın, gidin, soruşturun, arayın. Bu ümmetin peygamberi bu gece doğdu. Sırtında alameti var. Kureyşliler varıp soruşturdular ve gelip Yahudi'ye haber verdiler. Bu gece Abdullah'ın bir oğlu dünyaya geldi. Sırtında bir nişan var. Yahudi gidip peygamberlik alametini gördü ve aklını kaybetmişçesine şöyle haykırdı. ''Peygamberlik artık İsrail oğullarından gitti.'' Kureyşlilere öyle bir devlet gelecek ki haberi doğudan batıya kadar ulaşacaktır. Evet. Sadece onlardan peygamberlik gitmekte kalmadı. Onlardan peygamberlik nuru da günden güne çekildi. Şu andaki hallerine müncer oldular. Bu da bir tespittir. Bizim tespitimize hacet yok da gözüken bir şeyi sadece nakletmiş olduk tekrar. Evet. Diğer hadiselere devam edelim. Çünkü Baya bir bahis var. İnşallah ölmeden e, ömrümüz vefa ederse Siyer-i Nebi'yi baştan sona bitirmeyi murat ediyoruz. İnşallah. E, şansımızı fazla zorlamayalım. O yüzden biraz hızlı gidelim. Buyurun. Demek gök kubbe pırıl pırıl yaldız kandilleriyle Resul-i Kibriya Efendimizin gelişini alkışlıyordu. Kâhinatın efendisinin doğduğu geceydi. Saatler doğum anlarını gösteriyordu. Derin uykuya dalan Meda'in şehri, korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da, heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş vericiydi. Hükümdar sarayının o sağlam burçlarından 14'ü dördü, çatırdayarak yıkılıvermişti. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra, Sabaha çıkar çıkmaz memleketinin dini reislerini derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda cereyan eden hadisenin neyin nesi olduğu görüşülecekti. Kisra tacını giymiş tahtına oturmuştu. Henüz müzakereye başlamamışlardı ki dolu dizgin yaklaşan bir atlı elinde bir mektup getirdi. Mektupta istihbaratta binlerce seneden beri ışıl ışıl yanan ateşlerinin söndüğü haber veriliyordu. Bu haber, Kisra'nın korku ve heyecanını daha da artırdı. Bu sırada, toplantıda bulunan İran Başkadısı Mübezan, söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Yani tam onlar, saraylarında yıkılan 14 sütünün ne yıkıldığını, kendilerince alim kabul ettikleri kişilerle konuşmaya daldıkları sırada, Mecusilerin ateşinin binlerce yıldır, bin küsür yıldır yanan ateşlerinin kendiliğinden söndüğü haberiyle konuşmanın ve istişarenin rengi daha da değişmiş oldu. Bu esnada İranlı bir kadı yani o zaman işte hüküm vesaire işlerine bakan hakim konumunda bir zat gördüğü rüyayı anlatarak bu hadiselerden sonra bunun da İstişare mevzu olur ümidiyle ee, Gördüğü rüyayı anlatarak katkıda bulunuyor Ne görmüş acaba rüyasında Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve Önlerinde şaha kalmış Arap atları olduğu halde Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar Evet O da şimdi o rüyasını da anlatıyor Şimdi bakalım Meşveret ettikleri ortama şöyle bir nazar edelim. Daha sonra da biz oradan farklı bir güncel mevzu çıkartacağız tekrar. Evet. Kisra, doğru sözlü, bilgili ve adaletli Mubeza'nın bu rüyasını da manalı buldu. Sinirlerini fazlasıyla gerilmişti. Bu muammayı çözmek istiyordu. Bilgisine ve irfanına güvendiği Mubeza'na sordu. Peki bu neye işaret olabilir? Başkadının cevabı ise kısa ve öz oldu. Araplar tarafından çok önemli bir şeyler olacağına işaret olabilir. Kisra bunun üzerine derhal Hire valisi Numan bin Münzir'e bir mektup yazdı. Mektupta bana orada bulunan alimlerden suallerime cevap verebilecek kudrette biri varsa gönder diyordu. Evet çünkü her ne kadar e, günümüzde birçok... Efendim devlet buna veya siyasetçi buna itibar etmiyor gözükse de esasında Bizler avam olarak bunların olmadığını zannediyoruz fakat eskiden beri devlet geleneğinde halkındaki alimlerle Efendim değişik gruptan mevkiden insanlarla istişare vardır. Birçok insan birçok alim emirlerine hükümdarlarına başındaki insanlara, Onların kanun çıkartmasına Veya yönetimlerine Katkıda bulunacak Ve müracaatları Onlara lazım olacak malumatı Kendine ulaştırmaktadır O zaman da var aynı şey Hemen kendileri bu işin içinden Çıkamayınca Diğer varisine haber gönderiyor Yani bunun Şimdiki tabirle uluslararası Bir platformda Konuşulmasını istiyor Dolayısıyla madem ki Araplar, Acemler arasında böyle bir fevkalade hadise olacak, bizi ilgilendiren bu hadiseyi sadece bizim perspektifimizden bakmayalım. Bir de bunu uluslararası, kavimler arası boyuta taşıyalım da onlarla da istişare edelim gibi yerinde bir karar veriyor. Kisra o dönemde önemli bir güç merkezini temsil ediyor değil mi abi? Tabii Kisra. Acem saltanatının başı manasına geliyor. Bizans'ta Kayser var. İşte Acem, ara, şimdiki İran bölgesinde, Salsainer bölgesinde Kisra var. Efendim nasıl, Habeş bölgesinde de mesela Necaş Necaşiler var. İşte bunun gibi yani hükümdar manasına geliyor. Şimdi Kisra'nın yani Emir'in e, bu istişaresinden ne gibi hadiseler çıkacak beraberce eserden takip edelim. Mektubu alan Numan işin ciddiyetini anladı ve derhal Abdül Mesih bin Amr adında bir bilgini medayine gönderdi. Gelen alimi hükümdar derhal huzura kabul etti. Cereyan eden hadiseleri anlattıktan sonra kendisinden bu hususta bilgi istedi. Abdül Mesih Kısraya hadiseler hakkında bir bilgi veremeyeceğini söyledi ve şöyle ilave etti. Şam yakınında Cabiye'de oturan dayım Satih de bunlara cevap verecek bilgi vardır. Bunun üzerine Kisra, Mesih'i gidip Satih'ten hadiseler hakkında bilgi almak üzere vazifelendirdi. Yani şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz şunu sorabilir. Efem niye bu kadar detaya giriliyor? Yani işte alemlere sormuş da o da böyle cevap vermiş dese olmaz mıydı? diye düşünebilirler. Tabii bu bir düşüncedir. Saygı duymak icap eder belli bir çerçevede. Fakat şunu unutmamak lazım. Biz burada Siyer-i Nebi'yi okuyoruz. Yani peygamber efendimizin hayatı saadetini tarihi olarak kayıtlara bakarak okumak durumundayız. Tarihte isim ve tarih adı üstüne tarih, ilmi tarih olmadan inmi bir hüviyete kavuşamaz. Bu da gösteriyor ki Hayatı hiçbir beşere nasip olmayacak kadar Didik didik Edilmiş tabiri caizse Bütün detaylarıyla ortaya konulmuş Ve hakkında en çok eser yazılmış Hazreti Fahri Halem Efendimiz hakkındaki Detaylara bakıp da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının Onun hayatındaki hadiselerin Ve onun hadisi şeriflerinin Ne kadar dikkatlice Gözden geçirdiğinin de bir işaretidir bu bütün detaylarıyla veriyor Yani yakın tarihimizde vesairemizde biz bazı isimleri, binlenmeleri, şecereleri Bulmaktan aciziz birçok insan için Fakat Peygamber Efendimiz hakkında Konuşan alimlerin Dayısı, amcası falan bile belli yani de edebiliyor muyum? İşin nezaketi bu Bu sebepten dolayı bu ilmi Ve Gayet yerinde tespitlerle Biz yol almaya Kat etmeye devam ediyoruz ki bilgilerimiz de sağlam olsun hem kendimiz için hem başkaları için müracaat edilecek bir kaynak haline gelsin evet meşhur Şam kahini satih kemiksiz ve adeta ağzasız bir vücut yüzü göğsü içinde bir acube-i hilkat ve çok yaşlı bir kahindi Daimaz yani, sırt yani yatardı yani affedersiniz bu da öyle bir adam ki hani İnsanların arasına böyle acayip şeyleri vermek üzere gönderilmiş bir cihaz gibi bir adam yani. Böyle tuhaf bir adam. Kemiksiz memiksiz herkesin böyle bu ne acayip ne ucu bir adam diye baktıkları tuhaf bir insan. Fakat artık aldığı ilimden mi efendim antem vazifesi gördüğünden mi nedendir bilemiyoruz. Verdiği cevaplar ve tespitler ne kadar doğrudur. Bunu tarihte aynı şekilde gösterecektir. Evet devam edelim. Daima sırt üstü yatardı. Bir yere götürülmek istendiği zaman bohça gibi katlanırdı. Gaib'den verdiği doğru haberler o zamanın insanları arasında meşhurdu. Abdülmesi dağ taş demeden yol alarak dayısı Satih'in yanına vardı. O sırada Satih hayatının son anlarını yaşıyor, şiddetli hastalık içinde kıvranıyordu. Hastalığın şiddeti dudaklarından konuşma kudretini alıp götürmüştü ki gelen adamın ne selamını alabildi ve ne de konuşabildi. Fakat Abdülmesih olup bitenleri anlatınca iş birden değişiverdi. Ölüm döşeğinde ecelle pençeleşen Satih gözlerini birden açtı ve sanki kabir kapısına değil dünya evinin kapısına yeni ayak basacakmış gibi canlanarak heyecan içinde haykırdı. Ey Abdülmesih! ilahi vahyin okunması çoğalacak. Allah Allah! Asanın sahibi peygamber olarak gönderildi. Sema ve vadisini su bastı. Farsların ateşi söndü. Artık Şam da Şam değil Satih için. Şunu bil ki zaman üzerinde hükmü geçerli olan mutlak hakim böyle istedi. Gelen peygamberle nebilik ipinin iki ucunu düğümledi. Derin bir nefes çektikten sonra da ilave etti. Sağ sağan yıkılan burç sayısınca hükümdar gelecek ve sonra hüküm yerini bulacaktır. Evet. Bu cümleler satihin dudaklarından dökülen son sözler oldu. Sanki bu gerçeği dile getirmek için bekleyip durmuştu. Sözlerini bitirir bitirmez gözlerini kapadı ve ruhunu yüce Allah'a teslim etti. Hani e, bazen gidip geliyoruz mevzuyu da şenlendirmek biraz da neşelendirmek için Acayip bir şeydir Tasavvufta da mesela Mürşid-i Kiram Hazaratı veya Evliya Allah Hazaratı, Sırları ifşa ettikten sonra göçerler Yani hani bir söz var ya Sır veren ser verir diye Bu sadece devletin Efendim belli idarenin e, Hakim olduğu sahada geçerli değildir Allah'ın da bir hükümeti vardır. Hükümeti Rabbaniyesi. Bu sırların bilinmesi de icap eder. Bizim alel âde hadiselerin yürüdüğünü zannetmememiz için bazı sırlar ifşa edilir. Ha bak böyle şeyler oluyor haberiniz olsun. Hani görülmüyorsunuz zannetmeyin. Ne işler dönüyor? Fakat bu sırrı ifşa eden, bu hükümeti Rabbani'nin özelliklerine dikkat çeken zatlar ne hikmetse, bir müddet sonra göçü verirler. Bendenizin eriştiği bazı zevat Dönen Mehmet Efendi, Mehmet Zahid Efendi Hazretleri ve şu an ismini zik edemeyeceğim daha birçok zat ahir ömürlerinde göçecekleri dahil, vefatları dahil ölmeden evvel bazı şeyleri daha aleni olarak söylemeye başlamışlardı. Hocam Gönenli Mehmet Efendi vefat etmeden bir hafta evvel cuma günü cuma gecesi kabre gireceğini alenen söylemişti fakir. Bu başkalarına hikaye gelebilir. Şimdi bunun için söylüyorum. Demin tarihi bir hadiseden bahsettik. Tarihteki acayip hadiseler tarihin doğru olmadığı kanaatini insanda uyandırmamalı. Tarihte hep bizim aklımızın kestiği hadiseler olmaz. Zaten okuduğumuz yerine i ye bakın, bir zatın dünyayı teşrifiyle karelerin veya sarayların burçlarının yıkılması, göllerinin kurulması hiç de akılla kavranacak şeyler değildir. Tarih şahitlik yapar, insan gibidir. Tarih ilmi dediğimiz şey şahit olunan hadiselerin bir metne bir kayda girmesidir. Sonra biz onu tecessüm ettiririz de tarih diye ad veririz. Fakat tarih her şeye şahitlik eder. Ve çoğu zaman da bu şahitlik senin, benim, bizlerin şehadetiyle ile bulur. Ne hikmettir bu hep gayipten, daha doğrusu kendine gayip olmayan, başkalarına gayip olan hadiselerden haber veren ölüm döşeğindeki bu kişi Nur-u Muhammed'inin zikri başlayınca dirili vermiş. Nur-u Muhammedi öyle bir şey ki onun haberini müjdesini vermek arzusu bile insanda bir hayatiyet bahşediyorsa Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet eden zatların mürde ölü olması ne kadar mümkündür bu bir ikincisi bahsettiği gibi olacaktır zaten biz de biliyoruz biz de biliyoruz derken Siyer-i Nebi'den ve İslam tarihinden bunu biliyoruz bu verilen haberlerin doğru çıkacağı bir bir doğru çıkacağı muhakkak Hadiselerin olduğu da muhakkak bunlara mütavatir haber diyoruz O kadar insanın bir zaman içerisinde bir mekan içerisinde biz şu hususta yalan söyleyelim Diye kararlaştırmaları aklen fiklen mümkün olmayan muhal olan gelen haberlere Bu şekilde rivayet edilen haberlere tevatür haber diyoruz hiç kimse kalkıp birinci dünya savaşı esasında olmadı. Yani bak seni aldatıyorlar diyemez. Neden? Binlerce insan ölmüş. Milyonlarca insan ömrü kararmış, hayatı kararmış. Herkes şahit olmuş. Sen sadece bunu kitaptan okuyorum zannetme. İşte tevatür haber. Aynı şekilde peygamber efendimizin vukuunda da bu hadiselerin olması yine tevatüren, mütevatüren gelen haberlerdendir. Şöyle bir tespit yaparak ara verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha evvel peygamber olmadığını iddia etme cüretinde bulunan ve kendi okudukları ettikleri malumatla sanki kendilerine din gelmiş gibi kurumlu kurumlu dolaşan insanlara bırakın vahiy hadisi o ulvi işaretleri hatırlatmayı tarihteki bazı insanların tespit ettiği basit hadiselerle bile cevap vermek mümkündür. Bu nasıl bir zat ki sonradan peygamber olduğunu iddia ettikleri herhangi bir insan gibi olan zat nasıl bir şey oluyor ki dünyayı şereflendirdiğinde henüz onların iddia ettiği gibi bir şeriat sahibi, bir resul değilse, kendisine kitap verilmediyse, nasıl dünyaya teşrif ettiği, zuhur ettiği zaman bütün kainattan mecusilerin ateşi söndüğü haberi, göllerin kurumu haberi, Allah'tan gayri ilahlar edinenlerin saraylarının yıkılma haberleri zuhur ediyor. Daha henüz o dünyada nefes almaya başladığında nasıl gafillerin ve kafirlerin nefesi kesiliyor? Bu hususu düşünerek geçirsinler şu verdiğimiz arayı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifiyle diğer zuhur eden hadiseleri beyan etmiştik ve demiştik ki en son aradan evvel lütfen sadece doğumuyla tezahür eden hadiseleri düşünün de ondan sonra iki cihan serbere efendimizin eşrefi mahlukat, ekmeni mahlukat oluşuna ve elhamdülillah bizim onun ümmeti oluşumuza bir defa daha öylece nazar edin demiştik. Şimdi de isterseniz e, Siyer-i Nebi'den konumuza mevzumuza devam edelim. Meşhur kâhin Satih bu sözleriyle açıkça ahir zaman peygamberinin dünyaya gelmiş olduğuna haber veriyordu. O ana kadar bir benzeri görülmemiş bu hadise, dünyaya o gece şeref veren zatın beraberinde getirdiği sönmez nurla mazdeizmin karanlık inancı içinde kıvranan İran saltanatını ortadan kaldıracağına işaretti. Nitekim tarih buna da şahit oldu ve hadiseler... Satih'in haber verdiği gibi ceryan etti İran devleti 67 yıl süren 14 hükümdarın idaresinden sonra Kadisiye'de Hatemül Enbiya'nın ordusu tarafından İslam topraklarına katıldı Tabii ilk başta Kisra senden sonra gelecek olan 14 tane hükümdara işaret ediyor ki 14 hükümdar sonra senin bu saltanatın çökecek dediğinde kısmen teselli olmuş Yani demiş ki 14 iyi bir rakamdır yani bayağı bir sürecek saltanatım diye düşünmüş. Fakat bu 14 tane hükümdar 60 küsü sene içerisinde peş peşe gelip bir türlü düzen tutmamış. Kimisi 6 ay yaşamış, kimisi buçuk sene yaşamış. Neyse 14 sayısı çabuk tamamlanmış yani. Sonradan da artık İran saltanatı tamamıyla Müslüman Arapların hakimiyeti altına girmiş olacaktır. Evet, istiyorsanız yine devam edelim. Bu son bölümde nispeten mevzumuzu kitaptan e, katettiğimiz mesafeyi biraz daha arttıralım. Kabe'nin içini karanlık ve kirlere boğan putların pek çoğu baş aşağı yıkıldı. Kureyş müşrikleri yeryüzünde Allah'ın tek mabud oluşunun içinde ve üstünde ilk olarak abideleştiği Kabe'yi putlarla, karanlıklarla boğmuşlardı. Ne var ki henüz tevhid temsilcisi Resul-i Kibriya'nın Dünyaya gözlerini açması karşısında bile çoğu yerlerine kurşunla perçinlenmiş bu putlar hadisenin azametine dayanamayarak yerlere yıkılıvertiler. Bu hadisenin ifade ettiği mana büyüktü. Dünyaya teşrif eden bu zat kendisine verilecek vazife gereği kap karanlık şirk inancını ortadan kaldıracak, gönüllerde pak, nezih ve saadet dolu tevhid inancını bayraklaştıracaktır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum gecesi Bazıları Kadir gecesinden eftar Kadir gecesinden sonra en büyük gece Mevvit Kandilidir Peygamber Efendimizin doğum günüdür derler Bunlara ekalliyettedir Gerçekten bu hadiseleri dikkatle takip eden zatlar bir müminin kendi hayatında kutlayabileceği, tebrik edebileceği en mübarek günün Resulullah Efendimiz'in dünyayı şereflendirmeleri olduğunu idrak etmesi icap eder. Onun doğumuyla bu hadiseler olduğu gibi, Kabe-i Muazzama'nın içerisindeki putlar, hatta günümüzün tabiriyle lehimli putlar dahi sadece doğumuyla devrilip gitmiş. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iniş veya indiriliş müjdesi, dünya semağına indirilişi gibi ve farklı farklı sebeplere binaen Kadir Gecesi olduğu ve fazileti olduğu bilinmektedir. Fakat şunu unutmamak lazım, Allah Resulü teşrif etmeyeydi, Kur'an kime gelecekti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesi bir müminin hayatında kendi doğumundan evvel Demin programın başında okuduğum aynı veya ifade ettiğim şiir tercümesi veya söz gibi Biz daha doğduğumuz zaman onun doğumunu tebrik ve kutlamak üzere doğarız Biz onu methetmek üzere doğarız Bizim nurumuzun medyun olduğu hatta mecbur olduğu bir güzelliktir o nuru Muhammed'i onun doğumu, onun veladeti bizim bütün hayatımız içerisinde tebrik edebileceğimiz en önemli gündür. Buradan biraz daha edebi, biraz daha latif bir nükteyle geçiş yapmak istiyoruz. İşte nasıl ki doğumuyla Kabe'deki putlar kendiliğinden devrilmişse, bazı mutasavvuf zatlar diyor ki, bir kimsenin kalbinde nur-u Muhammedi'den zerre kadar bir nur doğarsa, Kalbinin içerisindeki gönül kâbesinin kalp kâbesinin içerisindeki putlar da o böyle kaskatı olmuş, egosu haline gelmiş, iyice damarlarına kadar işlemiş olan zaafları o nuru Muhammed'in zuhuruyla kendiliğinden tepeleni verir diyor. Bir kişinin kalbinde bu nur doğduğu zaman ona müjde, kalp kâbesinin tasfiyesi başlamıştır yıkılacaktır, sallanacaktır ama illa o nur doğduğu zaman insanda bir farklılık olacaktır. Zahirdeki hadiselerle güncel gündemimizdeki olan ve kendi öz benliğimizdeki olan hadiselere ışık tutmak üzere sihir bir okuduğumuzu hatırlatırız. Evet. Dünya buna da şahit oldu. O Resul-i Zişan kısa zamanda Kabe'yi cansız putlardan temizlediği gibi Gönüllerdeki putları da İslam imanıyla yok ediverdi. Evet, tevafuk. İstahrabat'ta bin seneden beri yanmakta olan Mecusilerin kocaman ateş yığınları bir anda sönüverdi. Mecusiler bu ateş yığınını kendilerine ilah kabul etmişlerdi. Efendimizin dünyaya teşrifleriyle birlikte bu kocaman ateş sanki okyanusların istilasına uğramış basit bir ateşmiş gibi sönüverdi. Demek ki gelen zat putperestlik gibi ateşperestliği de bir çırpıda ortadan kaldıracak ve yeryüzünü tevhid meşalesiyle aydınlatacaktı. Peki demin bir teşbihte bulunduk. Bu teşbihi buraya da teşmil edebilir miyiz? Buraya da aynı teşbihi nasıl tatbik ederiz? İnsanda öyle bir şehvet ateşi, öyle bir nefsani illet vardır ki o insana Allah muhafaza bastırdığı zaman hiç yapmayacağı işleri bile adım adım yaptırır. İstediğiniz kadar direnin. O şehvetin esiri olduğunuzda hiç istemediğiniz yere sizi alır. Böyle emekliye emekliye de olsa, sürükleye sürükleyecek bir durumda da olsanız yine oraya sizi vardırır. İşte bir kişi de zerre kadar dahi olsa o nuru Muhammedi aşkı doğarsa İsterce senelerce emrinde olsun, isterse senelerdir o zaaf altında inlesin, perest, o şehvet ateşine yansın. Bir ömrü, bir hayatı o şehvet için feda etmiş olsun, velev ki böyle olsun. Fakat nur-u Muhammedi bir kalpte uyanırsa, o ateş kendiliğinden sönüverir. Bu nasıl baş edilecek bir ateştir, bu nasıl sönecektir diye siz kara kara düşüne durun, o nuru Muhammedi geldiğinden, o nur o narı yakar. O narın da yok oluşu vardır. Odunun yok olmasıyla beraber nar ortaya çıkar veya herhangi bir cismin yanmasıyla. Fakat ateş de yanar. Ateş de ölür yani. Ateş de kendine göre nuru gördüğünde o cazibeye karşı duramaz ve kendiliğinden eriyip gider. Söyler. Nuru Muhammedi öyle bir nur ki, Mekke'yi mükerremede Hazreti Aminenin hanesinde o merhamet kucağında meleklerin teşrifatıyla, ruhani zevat-ı kiramın teşrifatıyla ortaya zuhur eden o ahir zaman peygamberinin nuru ta oradan mecusilerin ateşi nasıl söndürdüyse, bizde zerre kadar dahi olsa şu zamanda o nura müracaat ettiğimizde yine bizim kalbimizdeki putlar, bizim nefis esaretinde olduğumuz ve o nefsani şehvani ateşler Nur Muhammedî vesilesiyle kendiliğinden sunu verir gider. Biliriz de güzellikleri tatbik edemeyiz. Hep problemimiz budur. Efendim biliyoruz da yapamıyoruz. Neden? Muhabbet. İlla muhabbet. İlla muhabbet. Ne muhabbeti? Nelere muhabbet ediyorsun da seni o muhabbetten alıkoyuyor? Dünyaya muhabbet ediyorsun. Nefsaniyete muhabbet ediyorsun. Paraya, pula, başka sair şeylere muhabbet ediyorsun. O muhabbeti kaçırıyorsun. Gel şunun tersini tut. Daha doğrusu tersi gidiyordun düzünü tut. Asıl sevilmesi gereken zatın muhabbetini tahsile çalış. Nasıl? Ya zerre kadar olsun bir kalbinde doğsun şu nur. Zaten artık ne beni dinlemeye hacet kalır. Ne başka bir şeyi zorlamasına ihtiyaç kalır. Yine konuşuruz. O muhabbette buluşuruz. Ama bir şeyi zorlamak için değil. Sadece o muhabbeti paylaşmak için. Evet. Takdis edilen meşhur ve Taberiye Gölü bir anda kuruyu verdi. Bu da gelen zatın Allah'ın izniyle olmayan şeylerin takdiz edilmesini yasaklayacağının ifadesiydi. Dünyaya teşrifleri anında şark ve garbı küçük bir oda gibi aydınlatan bir nur görüldü. Demek ki dünyaya gelen zatın tebliğ edeceği din şark ve garbı bütün ihtişamıyla kucaklayacak. ''İnsanlığın beşte birini şefkat ile sinesinde terbiye edip okşayacaktı.'' Beşte biri tabirini pek beğenmediğim için burada müdahale edeceğim. Beşte birini kucaklamayacak. Bir insanı kucakladığımda derken bacaklarıyla beraber kucaklamazsınız. Allah'ın murad ettiği şekilde insanlığı, bir insanı kucakladınız değil mi siz? Ben falancayı kucakladım dediğinizde kulağını, bacağını, kolunu, baldırını her yerini mi kucaklarsınız? Kucaklanabilecek yerini mi kucaklarsınız? Bütün insanlığı kucaklamıştır. He beşte birini sardığı gözüküyor. Hayır öyle değildir. Siz güle baktığınızda onun dikenli yaprağın ayrı mı görüyorsunuz? O güle aittir o. Güle bahşedilmiştir o. Beşte birini kucaklamamıştır fahri alem. Fahri aleme verilen nimetleri... Ve ümmetin Muhammed'e verilen nimetleri Hadis sabit Şeytan gördüğünde yevmi mahşerde Galiba ben de kurtulacağım diye ümide kapılırmış Beşte biri değil Biz beşte birini görüyoruz Siz bir insanı kucakladığınızda O insan ve sizin aranızdaki Tehassüsatı ancak o iki kişi bilir Resulullah'ın bizi nasıl kucakladığını Biz anlamadığımız için bugün bu noktadayız Resulullah Efendimiz Bütün beşeriyeti kucaklamıştır Beşte bir, altıda biri, onda biri değil. Herkes onu solur da ne olduğunu bilmez. Allah Teala kaçta kaçımızı rahmetiyle, rahmaniyetiyle kuşatmıştır. Bunun hesabını kim yapar? Biz o rahmaniyeti ve rahimiyeti nasıl tezahür ettiğini bilmediğimizden dolayı kendimizce sınırlarız. Fakat sınırlar o zatlar için değildir. Veya olsa da bütün insanlık o sınırlar içinde kalır. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Ve da'iyen bi bi'iznihi Ve siracen minira Kendisinin sırat-ı müstakim üzere Giderken uyandırdığı o çağrığa Rahbet eden insanlar var Ama ona muhtaç olanlar sadece onlar değil ki Onun kucakladığı sadece o değil ki Cebrail aleyhisselam ayeti Kerime'yi Sadr-ı Resul'e okurken Ey eyühel insanu mağarraka bi rabbikal kerimayetikerimesini okuyor. Ey insan, ey nev'i beşer, ey şu anda dalalette olan insan. Hala seni ne sevk etti Rabbine karşı böbürlenmeye? Neyine güvendin, neyine kibrettin? de Allah'a kafa tutuyorsun. Akabinde hemen insanlığın helak olmasından korkan fahr alem, Cebrail'i dinlemekle memur olmasına rağmen fakat o merhamet ve rahmet menbaı fahri alem Hemen atılmış Cehaletuhu Yarab Yarab cehaletidir aman Yarabbi Diyecek şekilde Sorarım bu insanı tamamen kuşatmak değil midir Beşeriyeti tamamen için almak değil midir Aman Yarabbi cahiller Yarabbi Ne olur Yarabbi Diyecek kadar daha Cebrail'in kendisini okuduğu Ayetlerde kendisini düşünmeyecek Kadar merhametli Bir Hazreti Peygamber Beşte biri bunu anlıyor Fakirler sorarsanız belki bir kişi bile anlamıyor çünkü Muhammed görünür de bilinmez Allah görünmediği halde bilinen varlıktır Hazreti Peygamber müşahade edildiği halde asla makamı mevkii beşer gözüyle görülemeyecek bir zattır ki İslam tarihinde ve kendi yazmış olduğu yazdırmış olduğu not tutturduğu tarihi saadetlerinde hep böyle olmuştur Hazreti Farül'im'in güzellikleri. Daha hala yeni yeni keşfedilmektedir. Evet. Sema ve vadisi taşan seller altında kalıp suya gark oldu. Resulü Kibriya Efendimizin dünyaya gözlerini açtıkları geceydi. Taşan seller Sema ve vadisi ve Sema ve şehrini sular altında bıraktı. Şehrin halkı dehşet içinde kalarak çareyi dağlara ve tepelere sığınmakta buldu. Sonra da bir mektup yazarak durumu Kisra'ya bildirdiler ve kendisinden yiyecek ve içecek yardımı istediler. Gök kubbeden salkım salkım yıldızlar döküldü. Nebi i Ekrem Efendimiz'in dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Bu hadise de şuna işaret ediyordu. Bundan böyle şeytan ve cinlerin gökten haber almaları son bulmuştur. Madem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile dünyaya çıktı. Elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık kahinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına, haberlerine set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Çünkü, evet. Hazreti Fahralem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir bölgeye, bir kariyeye bir ahaliye gönderilmiş bir peygamber olmadığından alemlere rahmet olduğundan bütün alem tarafından kuşatmaya alındı. Bütün alem o nuru Muhammedi için bir mahfaza olmak üzere tedbir alındı. Semavat Allah Resulü teşrif ettiği için semavatın kapıları Allah Resulünün kedine ve onun anahtarına muhtaç bir şekilde. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah şifresini girmeden geçemeyeceğiniz bir şekilde sokuldu. Kilitler değiştirildi. Bir ev aldığınızda eski kilitleri değiştirirsiniz. Sizin kullanmanız için o. Ruh yizemi'nin padişahı Fahri Alem zuhur etti. Semavatın kilitleri Muhammedur Rasulullah şifresinin ilanıyla. Efendim şifreyi söylediniz girecekler şimdi. Canım bu şifreyi alan kişi zaten bizdendir. İster girer ister çıkar. demiş ötekilerde. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyene semavatta, ayda, güneşte, meleklerde, arşı rahmandaki meleklerde hepsi onun rahmetine, onun mağfiretine duadadırlar. ayeti i Kerime ile sahip. Müminler için arşı rahmandaki melekler tesbih ederler. Ya Rabbi sen rahmetini genişlet de genişlet. Şu müminlere mağfiretini böyle yağdır da yağdır. Onları sen affet diye melekler dahi sana bana dua eder hale gelir. O, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şifresiyle sadece niye kafanı kaldırıp göklere bakarsın? Biraz kafanı eğ ve kalbinin üzerine doğru nazarlarını çevir. Arş-ı Rahman ve o gök kubbe sendedir, sende. Yere göğe sığmayan o Hazreti Allah bir müminin kalbine tenezül eder ve otururum buyuruyor. Ona mihman olurum buyuruyor. Sen büyük alemsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şifresiyle kendi gök kubbeni de Allah kuşatmıştır. Yeter ki o sığınağa, o melcee müracaat et. Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e müracaat et. Sendeki emanet çalınmayacaktır. Belki sağdan soldan biraz çizilebilir ama ebedi olarak senden gitmeyecektir. Hadis-i şerifin sırrıyla Men kale, la ilahe illallah muhlis sen dahil cennet. şerifi de bu nevi tevhid inancında olan Allah Resulü'nün ümmetine has bir güzelliktir. Evet. Bilset'ten evvel kahinlik çoktu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gönderilişinden evvel kahinlik yıldızlara bakarak vahide vesaireyle efendim arada geçen mevzuatı Almak hususunda cinlerle Şeytanlarla işbirlikçisi Olan kahinlik ilerlemişti Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber Dediğimiz gibi artık Semavatın kapılarının Kilitleri değişmiştir Semavat kapılarının kilitleri değişmiştir Zaten malum Olan şifre Aleni olarak ilan edilmiştir Yıldızlar Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in oluşundan dolayı sahibini bulmuş ve Muhammedur Resulullah miftahı ve anahtarı artık semavada da işlenmiş o akışlar parlamıştır. O ana kadar görülmemiş bu hadiselerin Resul-i Ekrem'in doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüfi değildi. Ezeli kudretin kader kaleminin tayin ve ile vücuda geliyorlardı ve dünyaya ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem zuhurunu haber veriyorlardı. Esselatu vesselam aleyke ya hayra halikillah. Ey yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah, sana sonsuz salatü selam olsun. Senin nurundan nasıl ansızın gelip de herkesin haberi olacak şekilde veladeti Ahmediyen nasıl doğumun Hadeselerle Zuhur ettiği Bizim de kararmış kalplerimizde Nazar edip Nur-u Muhammedi'nin doğmasına Sen vesile ol O Nur-u Muhammedi ile Kalplerimizdeki putların temizlenmesine Şehvet ateşlerimizin Yangınından Bizlerin sirayetine O yangınların bizlerin sirayetinde Sen bizi muhafaza eyle Ya Resulallah Hasta kalplerimize Mürde kalplerimize Nur-u Muhammediyen Ve rahmet-i ilahiyenin Güzellikleriyle sen nazarıyla, Senin kapından başka gidebileceğimiz Rabbimizin kapısını bize öğretecek Başka bir kapı, başka bir el yok Lütfen ve keremen Kalplerimiz mühürlenmeden Akıbetimiz Tamamıyla Yoldan çıkmışların ve azmışların Akıbetine dönmeden Bizim elimizden tut Nur-u Muhammed bizleri ulaştır diyerek o yazlarla programımızı size tevdi kılıyorum eyvallah